20 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Euzu Billahi minash-shaytanir-rajiim Bismillahi Vel-Asr <Gülüyor> Innal-insane fi husur Illa amenu ve amelus salihati ve tevasaubil-hak ve tevasaubil-sabr Sadakallahul-Azim Elhamdulillahi Rabbi alemin Evet bu hafta sohbetimiz Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretlerinin tedbirat İlahiye adlı eserinden kaldığımız yerden ön sözden devam ediyoruz. Uzunca bir ön sözü vardı bu budur şartlı olarak gittiğimiz için henüz daha ön sözü bitiremedik. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha sonra bu sırrı imtihan asası ile sırlar taşını darp eden kimse de açığa çıkardı. ''Şimdi onu yardı. Bu hususta bir şiir. Taşa tesir eden ağaca bak ve perdeler arkasından darp edene bak. Tenzih ederim o zatı ı ecelli alayı ki mukaddes ve tertemiz olan Hz. İnsan'ın vücuduna bu sırları yerleştirdi. Şimdi ne acayiptir ki o onun şükrüyle kıyamından gafil oldu.'' Onu inkar eden insan helak olsun ve vücudundan ibret almaktan yüz çeviren ve onu küçük gören kimsenin vay haline ve zillet onu zelil ve küçük gören kimsenin olsun. Artık vazgeçin de onu inkar ettiği gibi ona şükretsin. Salih amele diğer kötü amel karıştıran kimselerden olsun. Baki ahiret yurdunda boyunları bükük olarak ümit etme ipinde dizilmiş bulunsun ve salat Seyyidimiz Muhammed üzerine ve onun al ve ashabı üzerine ve tabi ve muavini üzerine olsun ki onlar müşeher masumluk ilmiyle süslenmiş ve bezenmiş olan Rabbani marifetler elbiselerine bürünmüşlerdir. O ilim meleğin Rabbine tesbih eylediği ve zikrettiği şeydir. Ve inayet ehli Hazret tatlılıkları hakkında perhiz eyledi. Evet İbn-i Arabi Hazretleri'nin eserinden olan kısım bu. Şimdi Avni Konuk Şerh etmiş açmış buradan devam ediyoruz. Okuduğumuz kısmı şerh ediyoruz. Yani en güzel suret üzere mahluk olup kendisine yukarıda bahsedilen ilahi sırlar konulmuş bulunan insanların içinde sırlar taşına yani kalbe imtihan asası ile yani bu beşeri taayyünün hükümlerine muhalefet ederek mücahede asası ile darp eden kimselerin nefsinde o sırlar taşını yarmak suretiyle bu sırları açığa çıkardı. Evet, kalpteki yani insanın yüklenmiş olduğu bu sırları açığa çıkartılıyor. Katı olan kalp sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Öyle ki taş gibi hatta daha da katı oldu. Bakara 74. ayeti kerimesinde taşa benzetilmiş olduğundan Cenabı Şeyh sırlar taşı ile katı kalbi kasteder ve hak yolundaki çalışma ve mücahedeyi o taş üzerine asa ile darp etmeye benzetir. Kendisinde su menbaı olan taşın yarılması halinde ondan nasıl su çıkarsa, kalpte bulunan sırlar, suları da bu darp neticesinde öylece açığa çıkar. Katı kalbe sırlar taşı buyurulması onun mücadele asası ile yarılması halinde afaktaki yani dışarıdaki seçkin kıymetli taşlara karşılık bir takım havas ve sırların açılmasından dolayıdır. Nitekim bu kitabın 17. bölümünde de bu taşların seçkinleri beyan buyurulmuştur. Taşa tesir eden ağaca bak ve perdelerin arkasından darp edene bak. Sözünü açıyor şimdi Yani ayeti kerimede bildirildiği üzere Katılıkta taştan daha katı olan Şu kalbe tesir eden Ve ağaç gibi yumuşak olan mücadele amellerine bak Ve Saffat suresi 96. ayette Ve sizi de Yaptığınız şeyleri de Allah halk etti bu ayeti kerimesinde işaret buyurulduğu üzere kulun kesif taayyum perdesi arkasından o mücahede amelleri asasını darp eden hakkı müşahade et. İşte o asayı o kalbe darp eden haktır diyor bunu müşahade et. Ve bunu kendim yaptım ve bu lütfa nail olmak için kendi çalışmam ile gerçekleşti deme. Yani benim başarım ancak Allah iledir. Hud suresi 90 Hud suresi 88. ayette buyrulduğu gibi böyle de. Ve bunun ilahi fazilet ve rabbani inayetle olduğunu yakinen bil. Yani bazı insanlar burada bazı şeyleri işte kendim çalıştım, çabaladım, ettim ve işte bunları elde ettim. Bu sonucu elde ettim ya da şunları öğrendim. Şumalı biriktirdim. Şunları yaptım gibicesine kendisine e, ithaf ederler. Ama işin hakikatinde böyle değildir diyor. Bunu bil. Çünkü hakikati bilenler ancak şöyle derler. Benim başarım ancak Allah iledir. Allah'tan olduğunu bilirler. Yani perdenin arkasında tabii ki tevhid, tevhid hakikatini bilenler bu şekilde söylerler. Ve ayette buyurulduğu gibi Saffat 96 sizi de yaptığınız şeyleri de Allah halketti buyuruyor Allahu Teala bu hakikati bilen ona göre tefekkür eder mevzuyu şimdi Cenab-ı Şeyh insanı kamil olup gark olduğu ilahi zahir ve batın nimetlere şükrü içinde barındırıcı olarak hakiki nimet vericiyi tesbih ve tenzih ederek buyururlar ki tenzih ederim o zatı ecelli -ü alaya ki mukaddes ve tertemiz olan Hazreti insanın vücuduna bu sırları yerleştirdi bu ne demekmiş? Yukarıda geçen bahislerden anlaşılacağı üzere insan nefsani sıfatların kirlerinden pak ve mukaddes olmadıkça onun vücuduna ilahi sırlar verilmez. Beşeri özelliklerden bir defa bir sıyrılacak, temizlenecek. Ki ancak ilahi sırlar artık açığa çıksın o kişide. Çünkü bu sırlar ilahi emanettir. Emanet ise emin olanlara verilir. Hazreti Şeyh nimetlere şükür için kendi üzerlerine düşen olan tesbih vazifesini yerine getirdikten sonra gaflette olan insanın halini acayip bularak buyurur ki ne acayiptir ki onun, o onun şükrüyle kıyamdan gafil oldu onu inkar eden insan helak olsun buyurur bu ne demek yani insanın emaneti taşıyıcılık ehliyetinin şükrüyle kaim olması lazım gelirken bundan gaflet etmesi acayip bir iştir şükrün kemali insanın bütün aza ve organlarını Allah indinden onlara verilen vazifeler dairesinde kullanmasıdır evet bütün aza ve organlarını Allah indinden onlara verilen vazifeler her ne vazife için verildiyse bu organlar o yol üzerinde kullanmaktır ve vazifeler şeriat hükümlerinin sınırlarından ibarettir ki tabi bu vazifeleri de şeriatla Allahu Teala bize bildirmiş vazifelerimizin neler olduğunu Faydası insanın kendi nefsine aittir. Allahu Teala'nın bu emirlerine uymakla, şeriatın emirlerin cihetinden hareket etmekle yine faydası bize kendimize dönmüş oluyor. Onu aşıp geçen kimse nefsine zulmeder ve nefsini helak eder. İşte şeriatın emirlerine uymazsa kişi yaptığı amellerde bunun zararı yine kendine döner. Allah'a bir zarar ulaşmaz. Yine kendi nefsine dönmüş olur, kendine zulmetmiş olur. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur ki, Talak 1. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Evet Allahu Teala böyle buyuruyor. Hudutları aşar ancak kendi nefsine zulmetmiş olur. Cenabı şeyh Ekber bu <gülüyor> bu ruhmetin şükrünü, bu nimetin şükrünü yerine getirmeyen insanı azarlayarak ayeti kerimeden alıntı ile insan kahroldu. O ne kadar çok nankör. Abese 17'de buyurur evet. yani ruhi kemalatını nefsani noksanlık kirleri örten ve onu fiilen inkar eden insan helak olsun demektir bu mevzuları daha önceki farklı sohbetlerimizde hep detayıyla işledik yani nefsin nefsi emmare özelliklerinden kurtulup da kişi nefsini safiye mertebesine doğru yükseltirse işte o zaman ruhunun hakikati ortaya çıkar çıkacaktır o ruhun hakikati ki Allahu Teala ben ruhundan üfürdüm buyurmakta. İşte o ruhun hakikati kişide açığa çıkarsa o zaman bu ahlak ile Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmış olarak kişide bu hal ortaya çıkacaktır. Bu da ancak nefsin işte böyle noksanlık kirlerinden temizlenmekle açığa çıkacak bir şeydir. Evet i̇bn Arabi Hazretleri sözüne devam ediyor. Vücudundan ibret almaktan yüz çeviren ve onu küçük gören kimsenin vay haline ve zillet onu zelil ve küçük gören kimsenin olsun diyor. Yani Allah Adem'i sureti üzere halk etti. Allahu Teala Adem'i yani insanı kendi sureti üzere halk etti. Kendindeki e, sıfatlar ile kendindeki o esmaların eee her ne kadar insana ne verdiyse o esmaların terkibiyle halketti Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti gereğince insan kendi vücudunda olan hayat, ilim semi, basar, irade kudret, kelam ve tekvin sıfatlarından ve her an zahiren ve batinen vücuduna olan hakkın aralıksız tecellilerinden ibret almaktan yüz çevirir bunların farkına varmaz bunlardan yüz çevirmiş olur gaflette olur ve tecellilere görünme yeri olan vücudunu hakir ve yok şey görürse böyle insana yazıklar olsun demiştir. Ve hakkın kulun zannına göre tecelli edici oluşu yönüyle zillet kendi vücudunu zelil ve küçük zanneden ve böyle inanan kimseye mahsustur demek olur. Allah kuluna zannı üzerine tecelli ettiğine göre diyor. İşte bu kulun zannı da böyle bozuk olursa. O zaman bu hakiki tecelliyi, cevher olan tecelliyi göremez. Kıymeti görmez. Ya. Göremez, tabii. Hazreti Şeyh-i Ekber'in bu ibareleri beddua değil, belki azarlama yoluyla hakikati beyandan ibarettir. Çünkü nebiler ve onların varisleri olan evliya Allah'ın kullarına beddua etmezler. Evet, bu önemli bir mevzu. Nebiler ve onların varisleri olan kamil evliyalar, Allah'ın kullarına beddua etmezler. Resulullah Efendimizin bir bedduası neticesinde Allahu Teala ayetle uyarmıştı. Hatırlayın onu. Resulullah Efendimizi "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." buyurdu Allahu Teala. Yani beddua etmemesi gerektiğini bildirmiş olduğu Resulullah Efendimize. Ondan sonra Resulullah Efendimiz beddua hiç etmedi. Hatta bir Resulullah Efendimizin bir duası da vardır. Fütuhat'ta geçer. "Ya Rabbi o benim beddualarımı beddua ettim insanlar hakkında hayra çevir der yani yine o beddua gibi yaptığım dua onun onlar hakkında hayra dönsün ee, rahmete ulaşsınlar ister evet, bu bahiyette ya. dolayısıyla ehlullah, seçkin ehlullah hiçbir zaman Allah'ın kullarına beddua etmez etmemiştir eğer bir insan Allah'ın kullarına beddua ediyorsa ve ehlullah'tan evliyallah'tan olduğunu iddia ediyorsa onun kamil olmadığını işaret eder bu evet. Bu da bir ölçüdür yani. Bir insan birine beddua ettiyse ve kendisini evliya Allah'tan olduğunu iddia ediyorsa asılsızdır bu iddiası. Yalandır o zaman. Çünkü beddua edemez. Kralı çiğnemiştir. olan bir insan beddua edemez. Kamil ehlullah'tan olan birisi. Ve tecellilere görünme yeri olan vücudunu hakir ve Yo, heh, Burayı okuduk. Hazreti Şeyh Ekber'in bu ibareleri beddua değil, belki azarlama yoluyla hakikati beyandan ibarettir. Çünkü nebiler ve onların varisleri olan evliya Allah'ın kullarına beddua etmezler. Onların beddua şeklindeki ifadelerinin arkasında çok çok hayır vardır. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın, Nuh 26, Rabbim yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, suretindeki olan bedduasının hayır duadan başka bir şey olmadığını Cenabı ı şeyh Ekber, Füsüsül Hikem adlı eserinin Nuh basında detaylıca izah buyurmuştur. Burada ayrıntılı olarak anlatılması uzundur. İnşallah Füsüsül Hikem'i <gülüyor> yaptığınızda o konulara gireceğiz. Cenab-ı daha sonra nasihate başlayıp buyurdular ki Artık vazgeçsin de onu inkar ettiği gibi ona şükretsin. Salih amele diğer kötü amel karıştıran kimselerden olsun. Baki ahiret yurdunda boyunları bükük olarak ümit etme ipinde dizilmiş bulunsun. Yani İnsan artık bu gafletten ve gafletin verdiği bozuk zanlardan vazgeçsin de aza ve organlarını nefsani hükümlere mağlup kılmak suretiyle ilahi nimetleri fiilen inkar ettiği gibi o aza ve organlarını şeriat ölçüsüne tatbik ederek kullanmak suretiyle o nimetlere fiilen şükretsin. Böyle yapan kimse kevve 102'de buyurulduğu gibi ve diğerleri günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli diğer kötü amelle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Ayet-i kerimesi gereğince iyi amele diğer kötü amel karıştıran kimselerden olur. Baki ahiret yurdumda boyunları bükük olarak ümit etmek ipinde dizilmiş bulunanlardan olur. Boyunları bükük olarak ümit etme ibaresiyle Hazreti Şeyh iki ayet-i kerimeye işaret buyurur. Tevbe 102. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Ayeti ve diğeri neml 87. Ve hepsi boyunları bükük olarak ona geldiler. Ayeti kerimesidir. Çünkü insan iyi ameline karşılık mükafatı ümit eder ve kötü ameline karşılık da azaplandırılmaktan korkar. Ümit ile korku arasında yaşıyor. Mümin. Birisi hidayete ve diğeri delalete bağlanır. Nitekim insanın ümit ve korkudan ibaret olan iki ayak arasında hareket ettiği yukarıda izah edilmiş idi. Şimdi iyi ameline kötü amel karıştıran kimse ilahi huzurda hor ve zelil olarak kaimdir. Tevbe 102'de umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder ayeti kerimesi gereğince belki Hak Teala Hazretleri hakkında kötü amelimin cezasından vazgeçer diye Ümit içindedir. Yine zelzele 8 Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Ayeti i kerimesi gereğince de belki hakkında ceza ile hükmedilir diye korkar. Evet. Ve böyle olan kimselerin hali Nemil 87'de Ve hepsi boyunları bükük olarak ona geldiler. Ayeti i kerimesinde tamamen uygundur. Zelil bir şekilde boyunlarını büküp haklarındaki hükmü bekleyici olurlar. Bu hal bir mahkemenin lehte ve aleyhteki hüküm ve kararını bekleyen suçluların haline benzer. İşte Hazreti Şeyh Ekber Efendimiz bu ibare ile bu hale işaret buyururlar. Bu geçen ibareler Hazreti Şeyh'in Allah'ın kulları hakkındaki hayır duaları ve yüksek temennileri cümlesinden bulunduğundan ve duaların salavatı şerife ile tamamlanması kabul sebebi olacağından daha sonra salat getirip buyururlar ki Evet duaların sonunda salavat getirmenin önemini de burada da vurgulamış oluyorum. Kabul edilen dua olabilmesi için öncesinde ve sonrasında salavat getirmek Aynen. gereklidir. Aynen. Salat Seyyidimiz Muhammed üzerine ve onun âli ashabı üzerine ve tabiî ve muavini üzerine olsun ki ismeti müşehere müşehhere ilmi ile müzeyyen ve mutarraz olan marifi Rabbaniye libaslarına bürünmüşlerdir. O ilim meleğin Rabbine teşbih eylediği ve zikir eylediği şeydir buyurur. Yani Avarif-i Arifte beyan buyurulduğu üzere Avarif-i Me'arif kıymetli bir kitaptır. Şihabettin verdiği Hazretlerinin çağdaşıdır. i̇bn Arabi Hazretlerinin aynı çağlarda yaşamış. Şihabettin verdiği Hazretlerinin e, tasavvufi manada e, muteber bir eseridir. Kıymetli bir eserdir. Oradan da alıntı yapmış. <gülüyor> Avarif-i Arifte beyan buyurulduğu üzere Marifet yani ilahi bilgi icmal olarak bilineni ayrıntılanmış suretlerde zorlanmadan açıkça bilmekten ibarettir. Buyurur. Eğer ilim ve zekanın sürüklemesi ile uzun araştırmalar ve incelemeler neticesinde bilinirse ona öğrenme derler. Evet, öğrenme neye denilmiş? İlim ve zekanın sürüklemesi ile uzun araştırmalar ve incelemeler neticesinde bir şey bilinirse ona öğrenme derler. Bundan dolayı <gülüyor> marifet yani ilahi bilgi söylenemeyen ve yazılamayan vicdani bir husustur. Fakat marifetin başı ilimdir. İlimsiz marifet muhal yok boş olmaz. İlimsiz marifet olmayacağı gibi ve marifetsiz ilim vebaldir. Evet kişi vardır ilim <gülüyor> elde etti elde etti ama o ilimle amel etmezse işte marifet açığa çıkmaz. O zaman o ilim o kişiye yük olur. Vebaldir. Sırtına habire yükü almış almış almış zorlanan bir yük taşıyıcısına benzer. O yükün bir faydası yok. Çünkü öğrendiği ilmi hayata geçirmemiş, amel etmemiş. Dolayısıyla hayata geçirmediği için o ilimle amel etmediği için marifete de ulaşamaz. Yine aynı şekilde ilim elde etmeyen insandan da marifet açığa çıkmaz. Yine e, İbn Arabi Hazretlerinin bir sözü vardır. Allah cahili dost ittihad etmezdir. Yani Allah cahili dost edinmez. Eğer ki edinecekse önce onu cahaletten kurtarır. İlim sahibi yapar. Ondan sonra kendine dost edinir. Cahilden Allah'a dost olmaz. Bu bir hakikattir yani. Çünkü il, ilim, ilim, ilim. Burada da yine ilmin önemi, ehemniyeti bir kez daha dile getirilmiş oluyor. Onun için her zaman söylüyoruz allah Teala ayette buyurduğu üzere Taha 114 müydü? De ki Rabbim ilmimi arttır. Bu, bu şekilde Resulullah Efendimiz'e böyle dua etmesini bildiriyor ve onun nezdinde tabi ki ümmetine bize bildiriyor. Yine Resulullah Efendimiz iki kişi doymaz diyor. Bir dünya malına tamah eden dünya malına doymaz. İki işte bu ilimleri hakikat ilimlerini Allah'a bilme ilimlerini elde eden de bu ilme doymaz. İkisi de böyle doymazlar yani yine Muhyiddin İbn ilme yeter diyen cehaletinden der diyor. Bir insan aklı başında olan bir insan yani ilme yeter bu kadar ilim bana yeter diye asla böyle bir söz söyleyemez. İlme doyulmaz çünkü. ilim sürekli talep edilir. İlmin sonu yok. Eğer bir insan ilim yeter derse o insan cahil o zaman. Cehaletinden dolayı böyle bir söz söylemiştir. Şimdi rububiyete yani Rablığa marifet salikte vicdani bir husus olduğu için ledünni ilimdir. Ve ledünni ilimde masumluk vardır. Ledünni ilim korunmuştur. Yani Allah bir kuluna ledünni ilim ihsan ediyorsa, veriyorsa onlar sahih bilgidir. O bilginin içerisine nefsani arzu ya da şeytani vesvese girmez. Tabi Hızır Aleyhisselam'a ee, malum olan bu ledün ilminde olduğu gibi Allah-u Teala bazı veli kullarına da bu ledün ilminden nasiptar vermiştir. Onlar işte e, sahih bilgilerdir. Akılcılar ya da felsefeciler ya da akıl cihetiyle olaya bakan zahir uleması, zahir alimleri ledünni ilmin ne olduğunun bilmediğinden onun tadına almadığından bazı ehlullahın ledünni ilim ile elde ettiği hakikatleri dile getirmesine e, ihtilaf etmişler karşı çıkmışlar anlayamadıkları için tabi idrak edemedikleri için oysaki ledünni ilim sahih bir keşiftir yani hatta bazı işte akılcılar ya da fakihler keşfe itibar edilmez gibi sözleri var evet keşfin de çeşitleri var nefsani keşif var şeytani keşif var rabbani keşif var ilahi keşif var eğer işte bu keşif ilahi bir keşifse Allah indinden, Allahu Teala kendi katından ledünli bir bilgi vermişse bu zata, o zaman bu sahih bir keşiftir. Buna bir masum masumdur yani burada belirttiği gibi. Dolayısıyla buna bir şeytaniye ya da beşeri cihetten nefsani bir bilginin, zannın karışması mümkün değildir. Bu zan üzere olan bir bilgi değildir bu. Bu dosdoğru bir bilgidir. Devam ediyoruz. Ona vehmin musallat oluşu yoktur. Vehim musallat olmaz ledünli bilgiye. Fakat ledünni olmayan ilim daima vehmin musallat oluşu altında bulunduğundan muhafazalı ve masum değildir. Evet bir ilim ledünni değilse teorik bilgiyle akılla elde edilen bir ilimse akıl yürütme yoluyla elde edilmişse o bilgiye masum denilemez muhafazalı denilemez denilemez yüzde yüz doğru denilemez yanlış olma ihtimali de var. Çünkü akıl yanılabilir. Bu konuyla değişik başka sohbetlerimize çok detaylıca girmiştik. Aklın neden yanıldığını. Akıl çünkü yaratılmıştır. Akıl belli sınırlar içerisinde bir hüküm verir. O sınırlarda insanın beş duyusundan gelen verilerdir dedik. Şartlanmalardır. O tarihe kadar edilmiş olduğu ilimdir vesaire. Bunlardan dolayı akıl yanılabilir. Bir aklı hüküm ile, teorik akıl ile verilen hüküm kesinlikle yüzde yüz doğru kabul edilemez. Devam ediyoruz. Çünkü binlerce felsefeci ilim yüzünden delalete düşmüştür. Evet işte bu felsefeciler neyle hareket ediyor? Akıl yoluyla, akıl yürütme yoluyla. Akıl maalesef aklın idrak edebileceği bir sınır vardır. Bakın, İslam, Müslümanlık teklifi, İslam olma teklifi akıllıya gelir. Evet önce akıl şart. Akıllı olacak ki akıllıya bu teklif yapılır. Aklı, aklı yerinde olması lazım ki İslam olma teklifinde bulunabilirsin akılla birlikte bir yere kadar ulaşılabilir bu seyrisülükte Allah'ı bilmek yolculuğunda ancak belli bir noktadan sonra işte bu aklın bırakıldığı ya da aklın almadığı, aklın idrak edemediği bir nokta var ki tasavvufçular ondan ötesine kalp ile yolculuk demişler yani akıl bir yere kadar idrak eder Hakikatleri ama oradan ötesine Hala kişi aklını zorlarsa Akli melekeleriyle O hakikatleri idrak etmeye çalışırsa Asla muvaffak olamaz Çünkü akıl orayı idrak etme kapasitesinde değil Hakikatlere dair bazı mevzular vardır ki Akıl orayı anlayamaz O Peki oradan neyle anlayabiliriz İşte o zaman bineğimizi değiştireceğiz Akıl bineğinden o noktada ineceğiz Kalp bineğine bineceğiz Kalp bineğine binersek işte ondan sonra o hakikatleri artık idrak etmeye başlarız. Basiret dediğimiz, kalp gözüyle görme dediğimiz mevzu işte bu kalple idrak etme hakikatine işaret etmek için söylenmiş sözlerdir. Maalesef bu felsefeciler akıl yoluyla hareket ettikleri için çoğu şeylerden yanılmışlardır. Ama bakarsanız felsefecilere iddiaları felsefeciler doğruyu kesinlikle bilir. Onların iddiası öyledir onlar hakikati bilmeyecekleri için ledün ilminden haberleri olmadığı için kalple bir olayın hakikatine bakmak ne demek asla ve asla bunu idrak edemedikleri için tabii ki sadece ellerindeki o döne akıl sarılmışlar o akıla akılla her şeyi çözeriz zannediyorlar ki maalesef öyle bir şey yok hatta Fütahat-ı e, bu konuyu da işledik hatırlarsınız İ, zamanın i̇bn Rüşt zamanın Büyük felsefecilerinden İbn Rüşd ile Muhtim İbn Arabi Hazretlerinin bir karşılaşması olmuştu ve İbn Rüşd hayretler içerisinde kalmıştı. İbn Arabi o konuya girmeyeceğim detaylı, açmayalım onu. İbn Rüşd dahi hayretler içerisinde kalmıştı. Genç bir delikanlının sahip olduğu ilme, hakikatlere dair sahip olduğu ilme baktı, hayretler içerisinde kaldı. Biz akıl yoluyla bazı şeyler elde ettik ama bu işte keşif yoluyla nasıl bu bilgileri elde etmiş diyerek hayret etti İbn Rüşd. Devam ediyoruz Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Casiye 23 Ve Allah onu ilim üzere Delalette bıraktı Buyurulur işte felsefecilerin durumu budur Ve Allah onu ilim üzere delalette bıraktı Evet ilim var ama O ilim onu hidayete götürmedi Delalete götürdü neden Tamamen aklına güvenmiş Akıl yoluyla her şeyi analiz etmeye kalkmış işte bu ön bilgiden anlaşıldığı üzere sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tabi olanların rububiyete marifetleri müşeher masumluk ilmiyle süslenmiş ve bezlenmiş olur. Ve meleklerde tercih olmayıp onlar memur oldukları şeyde masum olduklarından hak tarafından kendilerine aktarılan ilim onların tesbihi ve zikridir. Melekler ne, Allah ne emrederse onu yerine getirirler. Bir e, irade koyup da bir tercih yapma durumu melekler için söz konusu değil öyle bir şey yok kendilerine ledünni ilimler hibe edilen kimselerin halleri de melaiki ikramın hallerine muadil bulunduğundan onların ilmi meleğin Rabbine tesbih ettiği ve zikrettiği şey olmuş olur Evet, işte bu ilimlere vakıf olanlar da aynı meleklerdeki gibi Rabblerine teslimiyet içerisinde olurlar herhangi bir farklı bir teklif beyanında bulunmazlar çünkü bilirler Allah-u Teala'nın e, levh-i mahfuzda yazmış olduğu hakikatlerin cereyan edecek olduğunu, bir hakikat olduğunu bilirler ve tam bir teslimiyet içerisindedirler. Tefekkürle etmezler. Şimdi tefekkür teslimite, teslimiyet içerisindedir. Teslimiyete girdiler diye eminlediğini ilime sahip oldular. Yoksa ilim geldiği için mi? Ledünlü ilim de zaten o teslimiyeti mutlak gerektirir. Getirir yani. Ledünlü ilime geldiği zaman edin, çünkü hakikati ona, görüyor. O ledünlü ilimine sahip olmak mümkün mü? Ledünlü ilmeden ilme e, sahip olmadan teslimiyet içerisine de girer. Evet. Bazı şeyleri, ilimleri elde ettikten sonra hakikatlere dair artık belli bir noktada teslimiyete girmeye başlar. Zaten teslimiyete girdikten sonra yani samimiyet ve teslimiyete girdikten sonra ona da o ledün kapıları açılır. O teslimiyet bir, o samimiyet içerisinde o teslimiyeti kul göstermesi gerekir yani ve inayet ehli hazret tat, tatlılıklarından perhiz eyledi yani hazret tatlılıklarından kasıt dünya ve onun geçici mülküdür çünkü dünya mutlak vücudun beşinci tenezzül mertebesi ve bütün mertebelerin en bir arada toplanışı olduğundan tatlılığı ve acılığı toplamıştır evet dünya hayatı öyle bir hayat evet. yani acıyı tatlıyı toplamış ve nimetler içinde yaşama ve azap ve kötü ve iyi karışıktır. Evet dünyada bu nimetlerin hepsi karışıktır. İyi, kötü, güzel, çirkin, azap, yaşam karışıktır. Ve bu şehadet mertebesinin işte bu şehadet mertebesi dünya hayatı ilahi tertibat ve donanımları gayet güzel ve şirindir. Nitekim Hak Teala buyurur ki Ali İmran 14 İnsanlara Kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Buyurur ayette. Ve Mesnevi Şerif de Hz. Mevlana bu ayeti kerimeyi işareten şöyle buyurur. Tercümesi şöyle. Hak Teala elin Linnasi ayeti kerimesinde az önce okuduğumuz mealdeki ayeti kerime beyan buyurulduğu üzere alem görünme yerlerini ve özellikle kadını güzellik ile bezemiştir. Hakkın bezediği şeyden nasıl kurtulabilirler ki? Hak Teala Hazretleri ve sükûn bulması için ondan onun eşini kıldı. Araf 189 evet. ayet-i kerimesinde buyurduğu şekilde Havva'yı Adem'in sükün bulması için halk etmiş olduğundan sükün bulması için. Kadın erkek için sükün bulma yeridir. Adem Havva'dan ne vakit ayrı olur ki? Alem o kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin latif kelamından mest olurken o Hazret Aişe Sıddık'a validemize hitaben şöyle demiş kellimini Yahumeyra, yani ey rengi pembe ve beyaz olan söyle de dinleyeyim bakın Ayşe validemize böyle hitap edermiş Resulullah Efendimiz ey rengi pembe ve beyaz olan söyle de dinleyeyim buyururlar ve onun dağıttığı şeker sözlerden zevk edici olurlar idi yani hanımının lisanından sözünden zevk alır olur. İşte Allahu Teala diyor böyle yarattı. Hazreti Adem'i sükun bulması için Havva'yı yarattı ki işte bir erkek için bir kadın eşi onun sözlerinden, onunla hasbihal etmekten zevk alacağı, evet. mutlu olacağı, hoşnut olacağı bir hadise açığa çıkmış olur. Şimdi dünya ve onun geçici mülkü ilahi bezeme ile bezenmekle beraber onun hakkında Tevbe 38 Ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı yani malı faydası ahiretten daha azdır buyurulmuş ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Dünya uyuyan kimsenin rüyası gibidir buyurmuş olduğundan evet çünkü insanlar uykudadır öldükleri zaman uyanırlar buyurmuş yine bir hadisi şerifinde olduğundan Nebi Yizişan'a tabi oluşlarının kemalinden dolayı inayet ehli zümresine dahil olan zatlar Ahkaf 20. ayette Ey kafirler! Siz dünya hayatınızda güzel şeylerinizi tükettiniz. Ayet-i kerimesine uygun olmak üzere şehadet mertebesinin tatlılıklarından elini çekmek ve yüz çevirmek ve onun acılığına tahammül buyurmuşlardır. Evet kafirlere öyle hitap ediyor allah Teala size diyor. Yine başka ayetlerde öyle buyuruyor. Dünya hayatında biz onlara veririz diyor istediklerini. Onların dünya hayatında şu an hangi surede geçiyor hatırlayamayacağım. Mialen söylüyorum. Onların dünya hayatında bir takım rahatlıklar ve zevk içerisinde oluşları sizi aldatmasın. Biz onlara dünya hayatında istediklerini veririz ki ahirette azaplarını arttırmak için buyuruyor allah Teala bu da kafirlerin dünya hayatında alacaklarını aldıklarını ahirette de şey, azaplarını çekeceklerini mekir tuzak mekir. Tabii. evet yine şeyh Ekber'in izahatı arkasından şerhine geçeceğiz. Bundan sonra Allah Teala senin sırrını hakikatlere ulaştırmak ile tahakkuk ettirsin ve seni kendisine sabah ve akşam secde edenlerden kılsın şimdi ben hacmi latif sesi çok büyük, faydası çok, ledünni ilimden ve adnani lakaplardan çıkarılmış olup kendisine şüphe ve tahmin dahil olmayan imam-ı insan memleketinin islahı hakkında ilahi tedbirler olarak isimlendirilen bu küçük kitabı ortaya çıkardım. Evet şu an okuduğumuz kitabın esas adı budur. İnsan memleketinin islahı hakkında ilahi tedbirler. Olarak bu kitabı ortaya çıkardım ve o hikmetlerin tedbiri ve ilahi düzen üzere olup münkariz olmayan mülkün tedbiri hakkındaki tevhidten bir ön sözü ve bir ön bilgiyi ve 21 bölümü içinde bulundurmaktadır. Şu an ön sözünü okumaktayız. İki sayfa sonra ön bilgi kısmına geçeceğiz ondan sonra da detaylara gireceğiz. Evet. Ve onun şanında beyanın işaretleri karışık olarak garip geldi. Onu özel ve genel ve en aşağı çukurda olan bakın şimdi burada nasıl izah ediyor yani bu kitabı kimler faydalanabilir bu kitaptan evet. onu özel ve genel ve en aşağı çukurda olan ve kendisini saygı ve ikram kuşatmış olan kimse okuyabilir evet. yani herkes okuyabilir, kendi mertebesine göre buradan hakikatleri alabilir diyor evet. ve insanların her birisi meşreplerini bilir ve onda seçkinler için düşünülmüş işaretler ve avam için açık bir yol vardır hem seçkinlere, sırları anlayabileceklere de hitap ettim bu kitapta. Hem avan, sıradan insanlar da burada açık bir yol görür. Ve o tasavvuhun lübabı, yani özü, içi ve şeref ve lütuf hazretini öğrenmenin sebilidir. tasavvufu öğrenmenin sebilidir diyor bu kitap. Yani bu kadar kıymetli bir kitap. Ulaşmış ve salik onunla hırslanır. Gerekli ulaşmış olsa yani ulaşmış kimler ulaşır? İşte mürşit mürşitler, ehil olanlar, ehlullah ulaşmışlar dahi bu kitabı okusa ondan faydalanır diyor veyahut da salik yani seyrisülükte olan yolculuğa çıkmış Allah'ı bilmek tanımak adına, kendini bulmak adına bunların hepsi bu kitapla birlikte hırslanır yani iştiyakları artar Allah'ı bilmeye, bu ilimleri öğrenmeye dair iştiyakları arzuları artar ve Tabi olan ve malik ondan hazzını alır. Tabi olan da malik olan da bundan lezzet alır. İnsani hakikati ve onun diğer hayvanat üzerine mevkiinin yüksekliğini beyan eder. Ve o insan ihata edici alem cinsinden bir kısaltmadır. Çünkü o kesif ve basitten oluşmuştur. Evet insanın hakikati kesif ve basitten oluşmuştur. Bir kesafet yönü var bir de basit yönü var. İmkanda onun menşeinin evvelinde ve başlangıçlarında ona verilmeyen bir şey yoktur. Bakın ona verilmeyen bir şey yoktur. Yani ne büyük bir sır, hikmet. İnsana hakikaten verilmeyen bir şey yoktur. İnsana Allahu Teala her şeyi vermiş. İnsanda toplamış, cem etmiş bütün sırları. Nihayet kemal gayesi üzere açığa çıktı. Ve Zül ve celal ve cemal arasında berzahlarda zahir oldu. Şimdi cömertlikte cimrilik ve kudrette de noksan yoktur bu delil ve burhan ile önde gelen akıl sahipleri indinde sabit oldu ve işte bunun için bazı imamlar imkanda bu alemden daha güzeli yoktur dedi evet bu hakikati sırrı öğrenen bu alemden daha güzeli imkanda yaratılmış olan da yoktur dedi ve Allah Teala bizi masumluk ile ve hikmetin latifi ile desteklesin çünkü o nimet feyz edici ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır Evet, İbn Arabi Hazretleri izahı burada bitti. Şimdi meseleyi şah ediyor. Yani ey okuyucu, buraya kadar bahsedilen Rabbani marifetleri zeka ve kavrayışınla anladıktan sonra Allah Teala senin sırrını bunların hakikatlerine ulaştırmak ile seni bu marifetler ile tahakkuk ettirsin. Ve seni sabah ve akşam secde edenlerden kılsın. Çünkü tahakkuk müşahade makamıdır. Müşahade şahit olmak, görmek. Ve ve görmek arasında çok büyük bir fark vardır. İşitmek ayrıdır, görmek ayrıdır. Ve bu müşahede kendi nefsinde olan şeyi müşahededir. Hakikatte bu müşahede insanın müşahedesi kendi nefsinde olanı müşahededir. Bundan dolayı hıbret yani tecrübe etme ve zevki ve vicdani ilimdir. Mesnevi'de şöyle buyurur Tercümesi: Kıyamet ol, kıyamını gör. Her şeyi görmek için bu şarttır buyurmuş Mevlana Hazretleri. Kulun sabah ve akşam sevde edenlerden olması salatı daim yani daim olan namaz içinde bulunmasıdır ki Me'arif 23'te o kimseler ki işte onlar daim namaz üzeredirler buyuruyor Allahu Teala. Ve Rad 15 Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a sevde ederler. Amin. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a sevde ederler. Bu mevzuyu Fütuhat-ı Mekke'de i̇bn Arabi Hazretleri açmıştı. Nasıl ki sabah güneş doğduğunda insanın gölgesi aksi istikamette. Öğlen tepe noktasında gölge sıfırlanıyor. Akşama doğru da bu tarafa doğru gölge tam ters istikamete düşmüş oluyor. İşte bir yerde aslında varlıkların, insanların tüm varlıkların gölgeleri Allah'a secde halinde. Evet. İşte bu güneşin hareketiyle gölge tam istikamete geçmek üzere secde etmiş oluyor. Bunu Bu konuyu açmıştı Fütahat'ta muhtinik, i bazıları. Tabi insan bile gafil. Gölgesi dahi secde halinde ama birçok insan bundan gafil. Allah'a secde edip namazı <gülüyor> kılmıyor. Evet bu rahat 15 ayeti kerimelerinde işaret buyurmuştur ve salati daim odur ki insan nefis kirlerinden soyutlanarak ve onun sıfatlarından uzaklaşarak müşahade ehli olan ulaşmışlar sınıfına dahil olduğunda yani nefis terbiyesiyle teskiyyesiyle böyle bir kemalat bulduğunda onun ruhu salat içindedir. İşte artık o o daim namazda olanlar gibi ruhu çünkü Allahu ile her daim birlikte onu idrakla onu müşahadeyle onu tesbih ile onu tenzih ile onu zikir ile çünkü müşahade ruhun salatıdır salat namaz olarak çeviriyoruz Farsça'da namaz olarak geçiyor Arapça'da salat çünkü müşahade yani onu görebilmek Allah görülür ama gözle görülmez kafa gözüyle görülmez bu manada gören işte müşahade eden daim salat üzeredir çünkü müşahede ruhun salatıdır. Onlar müşahadelerinin devamında nefisten ve sıfatlarından ve görüşlerinde olan masivanın hepsinden gayip olurlar. Ve sabah yani ruh güneşinin doğmasıyla nefsani sıfatlar karanlığının yok olmasıdır. Şimdi burada sabah ve akşamı bir de bu şekilde açıyor meseleyi. Sabah, ruh güneşinin doğmasıyla yani ruhun, insan vücudundaki ruhun e, galip gelmesiyle vücuda ruhun o güzel özellikleri, o latif özellikleri açığa çıkar. Çünkü ruh cevherdir dedik. Bu ruhun güzel latif özellikleri açığa çıkınca e, Allah'ı bilme, tanıma ona layıkıyla kulluk açığa çıkmış olur. Dolayısıyla bu, bu manada sabah ruh güneşinin doğmasıyla nefsani sıfatlar karanlığının yok olmasıdır. Ruh özelliği açar çıkarsa nefsi emmare'nin özellikleri yok olur. Kalkar ortadan. Ve akşam nefsani sıfatların gereklerinin istilasıyla ruh güneşinin örtülmesidir. Akşamı da böyle tam tersi zıttır. Kaminlerin hali tecelli ve örtünme arasıdır. Dedikleri budur işte. Onlar da noksanlar gibi nefsani sıfatların gerekleri olarak yiyip içerler ve uyurlar ve evlenirler dünyada yapılması gereken nelerse o fiilleri yerine getirirler fakat kamiller ile noksanlar arasındaki fark yukarıdaki izah edilmiş ve mesnevi şerifteki beytlerde konulmuştur kamiller bütün görünme yerlerinde zahiri müşahede edip görünme yerlerini onun gölgesi bilirler evet kamiller bütün görünme yerlerinde gerçek zahiri müşahede edip Allah zahirdir, batındır, evveldir, ahirdir. Hatırlayın bu ayeti. Bu zahire müşahede edip görünme yerlerini onun gölgesi bilirler. Bundan dolayı onlar sabah ve akşam isteyerek secde edenler sınıfına dahildirler. Evet işte bu kulluğunu yerine getiren isteyerek secde edenler oluyor namazını kılan. Noksanlar ise bunun aksinedir. Onlar zahirden gafil olup görünme yerlerini müşahede ederler ve onları ayrı ve bağımsız vücutlara sahip zannederler ve vehmederler. Fakat Bakara 115'te buyurulduğu gibi artık ne tarafa yönelirseniz Allah'ın veşi oradadır. Ayeti kerimesi hükmünce nereye yönelirlerse yönelsinler hakikatte yine Hakka yönelmiş olurlar bu gafiller. Yani onların istekleri masivasına yönelmek olduğu halde öyle bir istekte bulunmuş oldukları halde hakikatte isteklerinin tersine olarak yine hakka yönelmiş olurlar. Çünkü nereye yönelirse yönelsinler haktan gayrı yok ki. İsteme ve istememenin esası ise ilim ile cehaletten başka bir şey değildir. İsteme ve istememenin esası ilim ve cehaletten başka bir şey değildir. İlim ile cehaletin birçok mertebeleri vardır ki burada ayrıntılı olarak anlatılması uzun olur. Tabi o müstakilen bir konu Şimdi salat hakka yönelmektir. Kamiller gerek ruhun doğuş vakti olan sabahta ve gerek onun nefsani sıfatlar ile örtülmesi zamanı olan akşamda hep isteyerek hakka yönelmiş oldukları için daim salat içindedirler. Şeyh Ekber bu kitabın okuyucusuna bu şerefli mertebeye ulaşmak için dua buyurmakta burada. Daha sonra Cenab-ı Şeyh buyururlar ki ben gayb tarafından harici vücutta açığa çıkışı latif ve manevi cüssesi çok büyük ve faydası çok ve ledünni ilimden yani Allah indinden hibe olunan ilimden ve adnani lakaplardan yani ulaştığım makamın gereği olan meşrepten allah Teala'nın bana ulaştırdığı o makamların gereği olan meşrepten çıkarılmış olup kendisine şüphe ve tahmin dahil olmayan imamı mübiinde yani ilmi ilahi suretler mertebesinde insan memleketinin islahı hakkında ilahi tedbirler ismi verilmiş olan ve görünüşte şekli küçük olan bu kitabı ortaya çıkardım buyuruyor. Evet bu kitabı nereden yazdım diyor bak işte şüphe olmayacak şekilde. İmam-ı aldım bu bilgiyi diyor. Sahih bir bilgiyle Allahu Teala'dan aldığım bilgi üzere yazdım bu kitabı diyor. Bilinsin ki ilahi isimlerin ve sıfatların suretlerinin bir diğerinden ayrılmış olarak ortaya çıktığı ilk mertebe, evet, şimdi burada e, dikkatlerinizi çekiyor. La buraya. Değil mi? Evet, la tayyüm mertebesinden bir izahata giriyor şimdi. Evet. Bilinsin ki ilahi isimlerin ve sıfatların suretlerinin bir diğerinden ayrılmış olarak ortaya çıktığı ilk mertebeye vahidiyet, yani bir birliksellik mertebesi derler. Bunlar ilmi suretlerdir. Orada bulunan henüz ilmi suretler alemin kalbi mesabesinde bulunan levh-i mahfuza inen her bir suret bu mertebeden gelir. Levh-i mahfuza inen o bilgi, o suret işte buradan o ilmi suretler mertebesinden gelir. Bu mertebede sabit olan her bir surete sabit ayn, ayağını sabit, <gülüyor> çoğulu ayağını sabite, <gülüyor> aynı sabit tekil çoğulu ayağını sabite derler ki varlık aleminde açığa çıkan suret onun yansımasından ve gölgesinden ibarettir ve sabit aynı gölgenin sahibidir ilmi ilahi suretlerde asla değişim olmadığı gibi sabitlikleri de katidir hiçbir değişiklik olmaz orada varlık aleminde açığa çıkan her bir şeyin hakikati ve sabit aynı bu alemde mevcuttur Evet şu an bu varlık aleminde, şehadet aleminde ne bu buluyorsa her şeyin hakikati o ilmi suretler dediğimiz ayağını sabit ede mevcut. Evet. Dosya diyelim öyle tabir evet. edelim. Evet. O, öyle de olur. Evet. Yasin suresi 12. ayet ve her şeyi imam-ı saydık buyurmakta Allah-u Teala. Ayeti kerimesinde işte buna işaret edilir. Evliyaullah'ın kamillerinin bakışları sabit aynlar alemine olduğundan onların ilmi alışlarına şüphe ve tahmin dahil olamaz şimdi buna ümmül kitap da derler evet. ve her suret buradan levh mahfuza ve levh-ü mahfuzdan misal alemine ve misal aleminden de şehadet alemine iner mertebe mertebe evet bu ümmül kitaptan levh-ü mahfuza işte bu ayağın sabitelerin sabit hakikatler levh-i mahfuza, levh-i mahfuzdan misal alemine, misal aleminden de şehadet alemine inerler. Hazreti Şeyh bu kitabı aynen ümmül kitaptan aldıklarını ve bundan dolayı içeriğine şüphe ve tahminin dahil olmadığını beyan buyurmuştur. Yine şeyhin o sözünün devamı ve o hikmetlerin tedbiri ve ilahi düzen üzere olup münkariz olmayan mülkün tedbiri hakkındaki tevhidten bir ön sözü ve bir temhidi ve 21 bölümü içinde bulundurmaktadır ve onun şanında beyanın işaretleri karışık olarak garip geldi diye devam eder. Yani bu kitap hakimlerin sözleri ile Hak Teala Hazretlerinin beyan buyurduğu düzenden bahsedilmek suretiyle yazıldı. Ve onun şanında ve halinde bir gariplik vardır. Ve o gariplikte bir takım hakikatlerin ibarede işaret suretiyle açığa çıkarılmasıdır. Bundan dolayı onda gizleme ve ifşa karışıktır. Bazı yerleri ifşa ettik, ayan beyan ortaya koyduk, bazı yerler gizli, ehli olan görür diyor yani. Evet. Bu kitabı Sülcelali ve İkram Hazretlerine yakın olan seçkinler okuduğu zaman onda bulunan zahiri işaretleri anlar. Ve en aşağı çukurda yani bilgisi aşağının en aşağısında olan sıradan kişiler okuduğu zaman onda bulunan açık bir yolu görür. Yani mertebesi çok aşağıda da olsa o insan da bir şey alır bu kitaptan diyor. Sonuç olarak insanların her bir sınıfı meşreplerine göre bir ilim hasıl ederler. Herkes mertebesine göre buradan alacağı hakikati alır. Ve o tasavvufun lübabı yani içidir, özüdür. Ve tasavvufun içi Allah Teala Hazretlerine sadakat ile yönelmektir. Evet bu öze ulaşmak isteyen sadakat ile Allah Teala'ya yönelmesi gerekir. Ve bu kitap şeref ve lütuf Hazretini öğrenmenin sebebidir sebilidir. Yani... İlahi isimlerin ve sıfatların görünme yerlerinde açığa çıkışının esaslarını ve geçerli hükümlerini ve isimlerin lütuflarını ve görünme yerlerinde açığa çıkanın kim olduğunu derin düşünme ve tefekkür yolu üzere bilmenin ve anlamanın yoludur ki bu öğrenme sebebiyle gerek ulaşmış ve gerek salik olanlar gerek yolculuğa yeni çıksın gerekse ulaşmış olanlar ilahi muhabbete hırsın kemaliyle girişirler bu kitaptan malik yani hüküm sahipleri ve tabi olan yani hükme tabi olan kimseler hazlarını alırlar yani malik ne için hükmetliğini ve tabi olan ne için hükme tabi olduğunu bilir ve anlar ve bu kitap insani hakikati ve insanın diğer hayvanat üzerine üstünlük sebebini açık bir şekilde bildirir. Ve insan ihata edici alem yani melekut ve mülk aleminin tamamı cinsinden bir kısaltma ve bir özettir. Ve o tamamın bir numunesidir. Çünkü o insan kesif ve basitten oluşmuştur. Ve kesifi mülk alemine ve basiti melekut alemine karşılıktır. İmkanda yani imkan dahilinde olan ve izafi varlıklar aleminde onun menşeinin evvelinde ve başlangıçlarında yani onun vücuda getirilmesinin başlangıcında kendisine verilmeyen bir şey yoktur. İnsana verilmeyen hiçbir şey yoktur. Çünkü muhakkak Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Ve Rahman sureti üzere halk etti gereğince Hak Teala Hazretleri Adem'i bütün sıfatlarına ve isimlerine görünme yeri olmak istidadı ile halk etti. Bu özellikleri sadece Hazreti Adem'e dolayısıyla Adem Ademoğluna vermiş olduk. Çünkü Allah ve Rahman isimleri birer toplayıcı isimdir. Nitekim buyrulur, de ki Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. İsra 110. Bundan dolayı Adem bütün ilahi isimlerin ve sıfatların görülme yeri olan varlık aleminin özeti olduğundan onun toplayıcı olmadığı bir şey yoktur. İşte, işte insan bu sebeple sonuçta kemal gayesi üzere açığa çıktı ve celal ve cemal arasındaki berzahlarda zahir oldu çünkü onun hakikati hakkın veçi ve mutlak zat olup asla helak olucu değildir bu yönü cemaldir ve taayyünü ise hakkın masivası denilen izafi vücut olup helak olucudur ve hakkın veçinin örtüsüdür bu yönü de celaldir bundan dolayı insan cemal ve celal arasında berzahtır ve berzah iki cihete yüzü olan şeye derler iki tarafa da bakar insan fertlerinden her bir fert bu istidat üzere mahluktur fakat insanı kamil bu hakikati zevkan yani bizzat yaşayıp idrak ederek vücudunda arif olur bunu bilir ve noksan insan ise cehaleti ve gafleti sebebiyle kendi kıymetini bilmeyip vücudunda gizli olan hazineyi keşf edemez. İşte bu hazineyi keşfedemeden bu dünya hayatından çeker gider vah ki vah öylesinin haline Cenab-ı Allah bu hazineyi keşfetmeyi gereğince yaşamayı hakiki manada kulluk yapabilmeyi nasip etsin inşallah bizlere şimdi bu kitabı tefekkürün kemaliyle okuyanların ilahi feyizlere mazhar olmaları kuvvetle muhtemeldir çünkü cömertlikte cimrilik yoktur ve mutlak cevat yani çok cömert hazretleri daima tecellidedir ve onun açığa çıkan kudretinde asla acizlik söz konusu olamaz kul tecelliyi kabul etme istidadını gösterdikten sonra ilahi feyizler daima hazırdır. Bu hakikat önde gelen akıl sahipleri indinde delil ve burhan ile sabit bir şeydir. Bu konudaki delil ve burhan varlık aleminde his ile görülen ilahi tecellilerdir ki bu hakikat aşağıdaki de izah buyurmuştur. Halkın istidadına bağlıdır feyiz eserleri Nisan ayından Sadef inci Yılan Kapar Zehiri Evet burada yani ne demek istiyor? Nisan ayında yağan yağmur da o sedefte e, şeyde ince olurken İstirid istiridyenin içerisinde evet. yılanda o aldığı yağmur suyundan zehrini yapar. Bakın biri ne kadar kıymetli, hoş, latif bir şey bir yerde de zehir var. Burada evet, demek ki is istidat meselesi her şey istidadınca. Dolayısıyla Allahu Teala'dan yine Muhattin İbn Arabi Hazretleri Fütahat'ın değişik yerlerinde buyurur ki ee, bana verilmedi deme Allah her daim tecellidedir sürekli tecelli eder bu aleme ben almadım de çünkü istidadın uygun değildir ayağını sabiten gereği o, o fizi o hakikati o sırrı sen almazsın alamazsın. istidadın uygun değil gaflettesin. gaflettesin ayağını sabiten uygun değil kapalısın yani evet. kapalı olduğun için alamazsın manasına ve işte bunun için bazı imamlar yani tahkik ehlinin büyüklerinden bazıları imkan dahilindekiler aleminde bu şehadet Hazreti metebesinden daha güzeli yoktur demişlerdir. Çünkü şehadet alemi gayet eşsiz güzel düzendir. Çünkü Rahman görünme yeridir. Ve Rahmani tecellide celal ve cemal ve tatlılık ve acılık ve gam ve sevinç ve gülme ve ağlama ve benzeri gibi zıtlar karışıktır. Burada şehadet aleminde bundan dolayı şehadet alemin, alemin en topludur şehadet alemi en toplu bu manada bütün zıtları karışık olarak cem toplamış ahiret alemi ise daha geniştir daha toplu değildir çünkü orada ayrışıyor çünkü cemali ve celali mazharlar orada karışık olmayıp ayrılmıştır cennette cemal mazharı üzerine tecelliler oluşurken cehennemde celal üzerine tecelliler açığa çıkmakta muamele yapılmakta dolayısıyla orada ayrışmış oluyor ve bu şehadet aleminin taayyünü açığa çıkmalarına müsait olmayan cemali ve celali görünme yerleri ahiret aleminde açığa çıkabilir nitekim buyrulur ki şuara yedi onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir madem ki bu alemde celal ve cemal karışıktır Böyle olunca Allah Teala Hazretleri bizi masumluk ile yani cemal himayesi ile ve hikmetin latifi ile desteklesin. Çünkü bu alemde hak suretinde batıllar ve ilaç suretinde zehirler vardır. Evet maalesef hele hele günümüzde artık ahir zamanda bu söz tam yerine oturuyor. Evet çünkü bu alemde hak suretinde batıllar ve ilaç suretinde zehirler vardır. Doğruyu yanlış diye gösteriyorlar artık günümüzde kasıtlı olarak iyi kötü diye gösteriyorlar. Kötüyü iyi diye gösteriyorlar. Güzeli çirkin, çirkini güzel gösteriyorlar. Saptırmak için. Tam zıttıyla insanlara lanse etmeye, göstermeye çalışıyorlar maalesef. Oysa ki dinimizin emirlerine, hakikatlerine sarılmış olsa insanlar Allah'ın emrine, Resulullah Efendimizin sünnetine ne doğru, ne yanlış, hangisi iyi, hangisi kötü bunları güzellikle görüp ayırt edebilecek. İşte ehil, ehil gibi çıkıyorlar ortaya. Ehil, bir de tabii bu bu konuda ehil gibi çıkarak <gülüyor> insanları saptırıyorlar Allah muhafaza. Deccallük yapıyorlar yani. Aynen. işte. deccal da de aynısını yapacak ya. Yani. Eğer ilahi masumluk olmazsa hak hakka yöneleyim derken insan delalete düşer. Evet, Allah'ın koruması olmazsa hakka yöneleyim derken delalete de düşebilir insan. İbadet içinde delalete düşen birçok ibadet ediciler vardır maalesef. Evet. Görünürde ibadet ehlidir belki, namazını kılar ama itikadi cihetten belki de delalette. Ve aynı şekilde hikmetin maddiyat alemine isabet eden kısımları vardır ki evham ile karışmış olduğundan insanı delalete düşürür. Fakat Hak Teala Hazretlerinin Bakara 269 Böylece ona çok çok hayır verilmiştir buyurduğu hikmet ilahi varidatlardan olduğundan latiftir. Şimdi bir kimse sadakat ile hakka yönelirse nimet, feyz edici ve rahmeti her şeyi kuşatmış olan hakkın maddi ve manevi nimetleri ve feyzleri ve rahmeti o kimseye ulaşır. Evet burada şimdi ön sözü tamamlamış olduk. Ön bilgi kısmına geçilecek. Ben burada konumuzu tamamlayalım derim. İnşallah bir dahaki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Ön sözü tamamladık. Ön bilgiden devam ederiz inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünyâ hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben Allahum mağfir leli validaye ve müminine vel müminati el ahya'i minkum el emvat. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima ulik vel hatimi lima Nasr al hak bil hak vel hadi ila sirati kel mustakim ve ala alihi hakqa fadlihi ve al azim. Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani Selatü ve selamü aleykü ya Rasulullah, Selatü ve selamü aleykü ya Habib Allah, Selatü ve selamü aleykü ya Seyyid Al Ewelin ve Al Aakhirin, salawatü Allahi aleyhim ve aleyna ejmaî. El Izzet